1495 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in zikir ehlini, sefere gönderdikleri bir askeri birlikten üstün görmeleri, Hazreti Peygamber bir keresinde Necip taraflarına bir askeri birlik gönderdiler, bunlar yanlarında birçok ganimet olduğu halde çok kısa bir zamanda geri döndüler, öyle ki bunlarla birlikte çıkmayan bir kişi, bu birlikten daha fazla ganimet getiren ve daha çabuk dönen bir birlik daha görmedim, dedi, bunu duyduklarında Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, ''Bunlardan daha süratli ve ganimet bakımından daha üstün olan kimseleri size haber vereyim mi? Sabah namazını kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı anmış olan kimseler dönüş bakımından bunlardan daha hızlı, ganimet bakımından da daha üstündürler.'' Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır, Sabah namazını kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikredip çoluk çocuğunun yanına dönmeden önce iki da namaz kılan kimseler dönüş bakımından daha hızlı ve ganimet bakımından da daha üstündürler.